Sevgili dinleyenler merhabalar. Tuncay Molla Veysoğlu ile Söylenmeyenler programında bu hafta yine çok değerli bir konum var. Kendisini sizler de çok yakından tanıyorsunuz. Türkiye'nin çok deneyimli siyasetçilerinden, eski bakanlarımızdan Sayın Yaşar Okuyan birlikteyiz. Yaşar Bey merhaba. Merhabalar. Sayın Okuyan şimdi Türkiye hakikaten çok sıkıntılı bir süreçten de geçiyor. Bir taraftan da siyasi gündem var. Son derece yoğun. İşte Sayın Necmettin Erbakan'ın vefatı geçen hafta vefatının üzerinden bir hafta geçti. Siz cenaze törenine de katıldınız. Orada gözlemlerde de bulundunuz. Onun öncesinde de ben Necmettin Erbakan'la irtibat halinde olduğunuzu biliyorum. Çünkü bir takım ittifak arayışları var merkez sağda, sağ toparlama <gülüyor> noktasında. Orada da bu ittifak gündeme geldiği zaman herkes ilk sizin kapınızı çalıyor. Ee, öncelikle onu sormak istiyorum. Nasıl gidiyor süreç acaba? Şimdi şöyle yani aşağı yukarı aslında bu ittifak dediğimiz konular 2-3 aydan beri tartışmalar, görüşmeler oluyor. Aslında daha evveliyatında rahmetli Erbakan'la da ee, bu konuların yani bu önümüze yaklaşan seçimin çok önemli olduğu, mutlaka burada bir e, ittifakla partilerin mümkün olabildiğince bir araya gelmesi lazım geldiği e, ve bu seçimin aynen Sayın Erbakan'ın rahmetli Erbakan'ın lafıdır bu bir mukadderat seçim olduğu Türkiye açısından çünkü Türkiye'ye giderek e, e, işte yabancı güçlerin kontrolü altına giren ve e, emperyalist İştahın kabardığı bir noktada, tehlikelerin bu kadar büyük olduğu bir noktada mutlaka bu iktidardan kurtulması lazım geldi. Ki ben bu görüşü aynen paylaşıyorum. Ee, ve böyle konuşmalarımız, sohbetlerimiz oluyordu. Daha sonraki süreçte de e, bu, bu bir, bir, bir adım daha atıldı. Bazı e, ayrı ayrı partilerle görüşmeler falan oldu. Derken işte bu partiler bir araya gelmeye başladı. 3 4 böyle partilerin temsilcilerinden oluşan komite toplantıları yapıldı. Geçen hafta da yani daha doğrusu Sayın Erbakan'ın vefatından önceki hafta itibariyle de bir 4 parti yani Saadet Partisi, Türkiye Partisi, Sayın Abdülatif Şener'in genel başkanı olduğu ve Büyük Birlik Partisi ve bir de Demokrat evet. Parti Sayın Namık Kemal Zevi'nin Genel Başkanı olduğu bu dört partinin temsilcileri bir araya geldiler ee, ve işte e, cenazenin kalkmasından sonraki Perşembe günü e, nihai bir çalışma yapacaktı bu komite ve ben, benim benim kapıma gelmek değil de ben onların kapılarına gidiyorum yani böyle bir şey hani ...şu anda ben hiçbir partide de üye olmadığım için... Ama ...böyle bir harç vazifesini yani, vazifesi e, yani görüyorlar. Yani? Evet, yani katkı sağlamaya çalışıyorum. Çünkü şu anda hiçbir partinin üyesi e, olmadığımdan dolayı... ...ben daha rahat hareket ediyorum. E, çünkü burada tabii bu ittifak çalışmalarında... E, ...birçok zorluk var. Çok kolay bir şey değil. Hmm. E, en büyük zorluk hangi partinin çatısı altında olacağı. Şimdi her parti doğal hmm. olarak ve haklı olarak... ...kendi açısından baktığında... Ee, bu ittifak tamam. Diyelim ki dört parti. Ee, her biri kendi çatısı alacak. Çatı ben Çatı. Tabii bu, bu, bu, Tabii bu ciddi bir sorun yaratıyor. Ama işte burada biz en azından belki hani daha bağımsız bir e, siyasetçi olarak ya işte sen dur bak bunu böyle değil de şöyle düşünsek vesaire gibi e, altta elinden geldiğince karınca kararınca e, bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ara bulmaya çalışıyoruz. Fakat tabi e, Sayın Erbakan'ın vefatı ister isterseniz bir yeni bir durum ortaya çıkarttı. İşte zannediyorum şimdi orada ne gibi genel başkan kim olacak? İşte o, o, o şeylerde belli bir de yol aldılar. E, i̇nşallah hayırlı bir sonuca varacak. Ama ben inanıyorum ki başka faktörler de var. Sadece bu saydığım partiler meselesi. Bunların dışında 2-3 tane daha yine e, belli e, görüş içerisinde olan partiler veya siyasi platformlar veya bizim gibi hiçbir bir parti üye olmamış ama işte kendi seçim çevrelerinde veya Türkiye genelinde belli bir karşılığı olduğunu düşündüğümüz arkadaşlar da var. Hı hı. E, bu çalışma devam edecek. yani bu Şu anda e, kesin gelinen evet, bir nokta de. yok ama, ama devam edecek. Çok az bir zaman <gülüyor> Doğru. Zaten bu söylediğim şey herhalde en geç bir hafta gün içinde bir adının konması lazım. Böyle bir şey oluyor. Şimdi sadece bu değil ama bu, burda, buradan ibaret değil. Hı hı. Şimdi birçok başka hem ittifak çalışmaları itibariyle hem de onun ötesinde e, muhalefet partilerinin CHP'nin ve MHP'nin de kendi açılarında, kendi alanları içerisinde e, yani farklı belki e, söylemlerle ama hemen hemen ee, ...aynı şey ifade edebilecek... ...yani kendinin... ...her partinin kendi bir öncelikli seçmen... ...hedef kitlesi vardır... ...bir kendi öz tabanı vardır... ...bir de işte o seçimin... ...şartları içerisinde hedef aldığı... E, ...ilave... ...seçmen tabakaları... ...kesimleri vardır... Hmm. ...ben inanıyorum ki bu açıdan hem CHP olsun... ...hem MHP olsun... ...kendileri için birinci derecede... ...öncelik gördüğü konularda onlar da o çalışmaları önümüzdeki günlerde daha hızlandıracaklar. Burada hedef şu bu 12 Haziran seçimlerinde tabi AKP'yi beğenen şeyler tabi ki insanlarımız vatandaşlarımızı bir kısım beğeniyordur verecektir oy. E bu kamu araştırmalarında aşağı yukarı %35-37 aralığında çıkıyor direkt AKP'ye oy vereceğim diyen vatandaşımızın ama buna mukabil %23 ile 30 aralığında Çeşitli e, farklı araştırmalarda fikrini beyan etmeyen veya sandığa gitmeyeceğim diyen veya da kararsız olduğunu ifade eden şey. Bu çok ciddi bir rakam. Yani yaklaşık 3 seçmenden bir tanesi e, fikri yok veya sandığa gitmeyecek. Şimdi bütün mesele, çünkü bunlardan AKP'ye oy verecek olan sayı çok azdır. Çok azdır buradan. Çünkü neticede AKP verecek olan zaten söylüyor. Ki bu %23-30 aralığındaki kararsız diye niteleneceğimiz veya sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenin oylarından ne kadar muhalefet partileri alabilir? İşte buradaki sorgulanması lazım gelen halse bu. Şimdi demin ifade ettiğimiz, işte rahmetli Erbakan'ın da çok bir yerde siyasi vasiyet haline dönüşmüş olan o ittifak çalışmalarında da hedef, amaç bu öncelikle e, AKP'ye gitme eğiliminde olan seçmenin oylarının AKP'ye gitmeyişini temin etmek. Birinci derecede. İki, gitmeyecek veya e, e, o, o vermeyecek veya şu anda kararısı olan seçmenin bir miktar oyunu alabilmek. Zaten e, bugün mevcut seçim sistemi itibariyle e, eğer e, bir, bir, bir dördüncü parti yani AKP, CHP ve MHP'nin dışında bir dördüncü parti seçimler yoluyla bağımsızlar yoluyla grup kurmayı kastetmiyor. Onun etkilenmesi farklı. Girdiği anda yani %10.01 alsa barajı, barajı açtığı anda e, mesela iktidar partisi diyelim ki %43 aldı. İktidar olamıyor. Koalisyona düşüyor. 270 civarında milletvekili çıkartıyor. Dolayısıyla bu dördüncü bir partiyi mutlaka e, oraya sokmak. Yani benim malzene kanaatim olarak arz ediyorum bunu. Tabi CHP önünde çok geniş bir alan var. Bana göre CHP ciddi bir hamle yapması halinde önümüzdeki seçimlerde %35'leri bulabilir. Ama bugün geldiği nokta %24-26 25 aralığında MHP önünde aslında %25'lere aşabilecek bir potansiyel var. Ama MHP'nin de bugün yine araştırmalarda %10-11-12 10 11 12 civarında olduğunu görüyoruz. İşte bunları bunların birbirlerinden oyalması değil. Yani CHP'nin MHP'den oyalması, MHP'nin CHP veya bu ittifak dediğimiz grubun CHP veya MHP'den oyalması değil. Yani hiç katyen tam tersine CHP alabildiğince oyalmalı, MHP alabildiğince oyalmalı ve bu ittifak eğer gerçekleşirse bu da doğrudan doğruya sandığa gitmeyecek olan veya kararsız olanlardan 10 puan 15 puanı alabilmeli. Bu da çok önemli bir adam. Kesin çok son derece önemli. Bunun oluşabileceğini ben düşünüyorum. Önümüzdeki süreç bunu hızlandıracak. Ee, Sayın Okoyan önemli bir şey söylediniz. <gülüyor> ee, Sayın Necmettin Erbakan'ın bir vasiyeti var dediniz. Yani, resmi, resmi vasiyet değil de ama bu şeyleri mutlaka yapmamız lazım. Mutlaka Türkiye mukadderat seçimi Allah rızası için bir araya gelin. Çünkü hasta yatağında hem Sayın Abdülhatif Şener'i davet etti hem Namık Kemal Zeybek'i davet etti. Sonra ben onlarla da bu iki Sayın Genel Başkan'la da görüştüm. Onlar zaten çıkışta da Sayın Kemal Zeybek de basana da beyanat verdiydi. E, vallahi hoca bizi çok zorladı. E, bir yerde onu yapmak durumunda izledi. E, ölüm haberinden sonra da her iki Sayın Genel Başkan da bunun bir siyasi vasiyet olarak kabul ediyoruz dedi. Ben de aynı şeyi paylaştım. Hı hı. Sayın Fatih Erbakan'la taziye ziyaretine gittiğimde Saadet Partisi Genel Merkezi'ne ben, ben, benim de kanaatim bu bir siyasi vasiyete dönüştü. Hı hı. Şimdi e, Dolayısıyla evet. e, bu e, hani vasiyet olur. Türkiye'nin ihtiyacı gerçi e, e, siyaset e, bu e, seçim süreci öncesinde de bir ihtiyaç olarak da ortaya çıkmış görünüyor. Yani bir dördüncü partinin e, barajı açarak e, meclise girmesi. Ama öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'ne de baktığımızda orada da e, bu söylediğiniz yöntem biraz zor göründüğü için yani bir dördüncü partinin barajı aşarak meclise girmesi yöntemi zor göründüğü için orada da e, biraz tedirginlik, biraz da akıl karışıklığı var. E, şunu çok net sormak istiyorum Yaşar Bey Sizin de önceki sohbetlerimizde de hatırlıyorum e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ilk genel başkan olduğu anda da önemli tespitlerimiz olmuştu. E, hakikaten yaşanan süreçte de bunları da gördük, e, yaşayarak gördük. E, CHP'nin e, biraz merkeze kayma politikası, muhafazakar kesimlerden oy alalım, e, Güneydoğu, Doğu Anadolu'da bulunan yurttaşlarımızdan oy alalım. Ama bunu yaparken de batıdaki e, kemik olan Cumhuriyet Halk Partilerinin oylarını kaybetmeyelim e, stratejisi böyle bir bıçak sırtı dengede gidiyor hakikaten çok eleştiride alıyor. Ama aynı zamanda bu politikayı çok olumlayanlar da var. Ki ben de bir gazeteci olarak bu politikanın doğru olduğunu düşünüyorum CHP açısından. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında tabii niyet önemli. Fakat o niyetlediğiniz, amaçladığınız, hedeflediğiniz şeye varma yöntemi söylem ve eylem olarak daha önemli. Çünkü tamam niyetimiz, hedefimiz bu. Ama siz eyleminiz ve söyleminiz bu kadar kısa süre içinde 12 Haziran seçimleri şurada 3 ay kalmış eğer doğru bir yöntemle doğru bir söylemle bunu destekleyecek bir strateji ortaya koyamazsanız bunun şöyle bir riski de var Bıçak işte sivri ucu sağda kayar sol tarafa da kayar o zaman sizin gerçekten layık Atatürkçü samimi e, endişeleri olan seçmeninizin bir bölümünü de ürkütebilirsiniz. Evet. Şu anda orada böyle bir tedirginlik olduğunu görüyorum, hissediyorum. Evet. Konuş, konuştuğumuz CHP seçmeninden bazı arkadaşlar. Ama ben e, önümüzdeki süreçte e, bunun e, yani yanlışlar mutlaka olacaktır. Her partide oluyor. Bu yanlışları asgariye indirip doğruları daha öne çıkartacak e, bir genel merkez politikasının hem eylem hem söylem bazında ortaya konulacağını ümit ediyorum. Beklentim o. Bunu yapmamaları için de bir sebep yok. Aslında CHP bugün e, asgari de %35'ler dolayında oy alabilecek bir potansiyeli hemen birinci dalgada sahip. Bunun 40'ın üzerine de çıkartabilirsiniz. Ama bu %35 dediğimiz rakam son derece önemli bir rakam ve bu bu bu bu bu, bu, bu, bu imkan CHP'nin önünde duruyor. Ama CHP'nin bunu yapabilmesi için demin de söylediğim gibi e, böyle hani şimdi şöyle bir görüntü var. Algılama çok önemli biliyorsunuz. Sizin söylediğiniz benim şimdi konuştuğum çok önemli değil. Benim konuşumumdan siz ne algılıyorsunuz? Yani benim ni niyetim tamam güzel ama benim konuşmamdan ben bir beyaz anlatımı yerine siz buradan gri çıkartıyorsanız demek benim anlatımımda bir sıkıntı var. İşte sadece CHP için değil bu. Siyasetçiler için, bütün partiler için geçerli. Artık nasıl algılıyor mesela? Algılıyor, evet. Burada işte doğru algılamayı e, temin edecek bir takım enstrümanların devreye konulması lazım. Bu olursa ben inanıyorum ki o şey ayrı. Yani e, daha da sağ nitelikli seçmene hitap eden o şey. O, o, o, o da çünkü birbirlerinden oy almayacak. Evet. O yüz üç otuz aralığındaki seçmenin oyundan bir on on iki puan on üç puan almayı hedefliyor. Ama orada geride kalan yine o kadar daha oy var. Yani e, dolayısıyla o oyun kitlesel halinde bile e, CHP'ye veya MHP'ye neyse veya bir bölümünün oraya bir bölümünün oraya gitme ihtimali çok kuvvetli. Burada bütün mesele bir, bir seferlik değil de ha tamam burada ciddi bu seçimlik de değil. Evet gerçekten şu bazı eksiklikler tespit edilmiştir. Bunların karşısında şöyle bir yeni bir politika ortaya konulmuştur. Ve bu politika sadece seçime yönelik değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, merkeze yaklaşmış bir sosyal demokrat sosyal demokrat parti sol e, parti tabiri yani bana göre çok doğru bir tanımlama olmayabilir. Çünkü e, o zaman o daha daraltmış oluyorsunuz. Halbuki sosyal demokrat e, bir parti dediğiniz vakit ki CHP öyledir. E, sosyal politikalar. Bakın şimdi aile sigortası veya aile yardımı pozisyondaki olan şey e, iktidarı çok rahatsız etti. Evet. Sayın başbakan çok evet. rahatsız oldu. Evet. Neden? Çünkü sadaka devletinden sosyal devlete dönüşümün adıdır. Ve ben e, ister ismini sosyal e, şey sigortası. aile sigortası deyin, ister aile yardımı çünkü ikisi. Oradaki amaç zaten aile yardımı amaçlanıyor. Bence çok doğru bir şeydir. Tezdir. Doğru bir projedir. İşte bu tarzda projeleri de arka arkaya ortaya koyduğunda ben oradan iyi bir netice alacağına inanıyorum. CHP %35 e alsa, CHP olarak söylüyorum, diyelim ki işte MHP'de hadi diyelim 15-6, yani asgari indirelim. Bir defa MHP'nin öyle barış sorunu falan olacağını katiyen düşünmem. Yani o bir propaganda, evet. kara bir propaganda evet. getiriliyor. Zaten 35 alsa, 15'te alsa 50 eder. İşte bitti. Yani isterse ittifak gitse, 10 puan da o alsa bitti. Siz zaten AKP'yi 30'lara 30 çektiniz demektir evet. ortalama. Yani şey bu, seçim kanunu da ortada. Onun için buradaki ben e, şu andaki bütün o anketler anketler yalandır ya, yalan yazıyor onun anlamında söylemiyorum. Anketlerdeki yanılgı e, kamuoyunda intikal eden yanılgı şu o kararsızları matematiksel olarak ilk e, e, hangi partiye oy vereceksin sorusuna cevap verenlere eşit oranda dağıttıkları vakit AKP tabi bilmem yüzde kırk küsur çıkıyor. Ama ben o 23-30 Aralık'taki kararsız sandığa gitmeyeceğim bilmiyorum, cevap vermiyorum şıkların tercih eden seçmenin büyük bir bölümünün AKP'ye katıya oy vermeyecek ama kime oy vereceğini bilmediği için bir kararsızlık içinde olduğunu düşünüyorum. O, o, o kesimin oylarından diyelim ki yüzde 23 var böyle bir şey. Çünkü bazı araştırmada 23, bazında 27, bazında 30. Ama diyelim ki asgarisi 23 olanla o 23'ün Asgari'de 15-16 puanın doğrudan dolayı AKP karşı partiye oy vereceğidir. Bu bir partiye de verebilir. Birkaç partiye de verebilir. O, o, onun için çok önemlidir. Ben 12 Haziran seçimlerinde iktidar ne yaparsa yapsın. istediği kadar medya gücünü kullansın. Kömür dağılsın. Buzdolabı dağıtsın, Ne dağıtırsa dağıtsın, Ne baskıyı yaparsa yapsın. Bir iki şey hariç onu arz edeceğim. Katıyan kazanamayacağını düşünüyorum. Yani Türkiye AKP'den bu seçimde kurtulacak. Ha nedir bir tek şey? O şu. Demokrasi. Yani giderek Türkiye tek adam diktatörlüğüne sürükleniyor. Faşizm işte bu. Yani biz hep geçmişte faşiz filan diye böyle siyasi iktidarlılara filan bazı kesimler özellikle sol kesimlerin şeyleri vardı, sloganları. Faşizm filan yok. Faşizm bu. Bu tek adam faşizmi, dini kullanan bir faşizm, bunun dinle filan da alakası yok. Doğrudan doğruya bir ABD projesini Türkiye'de uygulayan faşist bir model. Şimdi en tehlikesi de bu Sayın Okuyan. Şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi, ciddi bir tehlike var, tehdit var dediniz Türkiye'nin önünde. Ee, ama seçimler noktasında da çok ümit var da konuştunuz hakikaten. Çünkü hani bugünden baktığımızda bir takım anketlere göre de ya bu adamlar bu iktidardan gitmeyecek galiba şeklinde de bir algının da yaratılmaya çalışıldığını da görüyoruz. Ama siz deneyimli bir siyaset adamı olarak diyorsunuz ki AKP iktidardan gidecek. Çünkü bu ortamda yani AKP'nin bu politikalarıyla ayakta durması mümkün değil. CHP ve MHP'de de olumlu adımlar olduğunu görüyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Erbakan'ın ölümünün hemen ardından işte Nazlı Alacak, Fehmi Koru gibi bir takım gazeteciler dediler ki efendim artık zaten Saadet Partisi, Refah Partisi dönemi zaten sona ermiştir, bitmiştir. Oradaki oylarda aslında yani işte AKP'ye dönecektir gibi bir şeyde bulundular, yorumda bulundular. Ama Erbakan'ın tersine vasiyetleri olduğunu, söylemleri olduğunu da biliyoruz. Hakikaten burada böyle bir oy kayması yaşanabilir mi? Ne dersiniz? Vallahi bu iki gazeteci arkadaşımızın kendi iç dünyaları ve temennileri olarak görüyorum. Ben e, o camiye yakından biliyorum. Yani herkesimle diyaloğum iyi o oradaki arkadaşlarımızla ve bugün e, yani e, er, Sayın Erbakan'ın rahmetli'nin cenazesinde gözlem dediğim şey e, ki aşağı yukarı Fatih Camii'nden e, cenazeden iki buçuk saat önce falan geldik. Orada yüzlerce insanla tokalaştık. İşte e, basallığı, dilekleri birbirimizle teati ettik, sohbet ettik ve oradan aşağı yukarı mezara kadar, tam mezara gitmedik, çok kalabalıktı. E, mezara kadar e, yürüdük. Yürüyüş yaparken de yine e, cenazenin arkasından sohbetlerimiz oldu. E, ben o e, Erbakan hoca'ya gönül vermiş olan insanların e, yani milli görüş dediğimiz çizgiden gelen insanların e, katı surette bir AKP'ye yöneleceklerini düşünmüyorum üç sebep var bir e, Erbakan hoca bir defa anti-empperyalist bir düşüncenin sahibidi yani ho hoca ben hocayı 40 senedir sandırım 1969 yılında Konya'dan bağımsız milletvekili seçildiydi rahmetli. Rahmetli Türkeş'te biz İstanbul Havaalanı'nda, VIP salonunda ilk defa hocayla oradan merhabalaştık. Bir çay içtik, sohbet ettik filan. Ama ondan sonra 1. MC, 2. MC hükümetleri döneminde daha yakın temaslarımız oldu. 12 Eylül ilgilendirilden sonra bir seneye yakın, 11.5 ay aşağı yukarı e, Ankara'daki merkez komutanının arkasındaki dil dediğimiz tutuk evinde, cezaevinde beraberdik. Yani e, dolayısıyla hem hocayı yakından tanıyorum. Hem o ekibi tanıyorum. Hem de o camiha dediğimiz insanlar katiyen mesela Anadolu Gençlik Derneği var. Mesela hocaya çok bağlı. Anadolu'nun her tarafında bunlar. Ve gerçekten bu gençler imanlı, anti Amerika'ya ve siyonizme karşı bilenmiş gençler. Yani tam tersi. Ben şuna yüzde yüz inanıyorum ve bunu her yerde de söylüyorum. Burada da ifade edeyim. atap geçen gün, gün, neyle, gün bir, bir televizyon mülakatında bana bir soru sormuşlardı. E Bakan bugün iktidarda olsaydı mesela neyi yapmazdı dedim. Bugünkü iktidarın tam tersini yapardı. Peki. Ve mesela Bob projesi o haritayı rahmetli er, Erbakan, Tayyip Erdoğan ki bunlar Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan hep bunun rahleyi tedisinden geç, geçmişlardır. Evet. Evet. Ama maalesef o, o, onlar e, emperyalist e, e, zemine kaymışlardır. Ama hoca bugün eğer Tayyip Erdoğan değil de e, Necmetin, Necmetin Erbakan Başbakanlık olduğunu söyledi, O boh projesini de o haritada yırtar parçalar suratlarına emperyalist ve küresel güçlerin suratlarına onu atardı. Tezkere de Attı. önemli bir dönem Tabi bir şey. tabi. Yani geçmişte de Tezker'deki bunu tabır, e, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki Erbakan'ın tavrını hatırlayalım. Ondan sonra e, işte MHP-CHP koalisyonu dönemindeki tavrlarını hatırlayalım. Yanlışı yani. var doğrusu. Hepimizin var. Hangimizin yani. yok. Yani o ayrı. Allah taksiratını affetsin. Hepimizin günahları var. O başka bir şey. Ama bir siyaset çizgisi bakımından dediğiniz vakit millici bir durumu vardı. Ama bugün talebeleri maalesef tam dersi. Ben onu hatta hocayla bir sohbette 18 ay önceydi. Takıldım hoca. Hoca da çok nüktedan bir insan malum. Allah rahmet eylesin. Dedim ki ya hocam bu dedim talebelerinden dedim yani Türkiye'nin başına bela gelmedi kalmadı. Yani bunları dedim iyi yetiştirememişsiniz böyle biraz kinayeli. Çok hoş bir cevap verdi nükteli. E, muhterem kardeşim dedi, ben dedi onların eline iman kitabı verdim, ahlak kitabı verdim, fazilet kitabı verdim. Ama bunlar dedi kitabın arasına Pekospil koymuşlar, onu okuyorlar. <gülüyor> Pekospil belki Çizim gençler ya. bilmez. Tabi tom mix Texas bizim çocukluk dönemlerimizdeki işte Amerikan propagandası onlar, çizgi şeyler, kahramanlar. <gülüyor> Çok hoş. Onun için bu e, Katiyen evet, o taban okuması. gitmez. Yani bugün cenazenin arkasında işte gördüm o cenaze töreninde e, yürüyen binlerce, yüz binlerce insan. E, o, o insanlar e, o, attıkları bir slogan da vardı orada. E, i̇ki tane slogan önemliydi. Zaten hep tekbirle gitti. Biri hocaya sadakas şerefimizdir. Çok önemsiyorum bunu. Ve orada o yüz binlerce Kitle bu sloganı attı. Hoca'ya sadakat şerefimizdir. Yani hoca olmadığına göre sadakat neyine? Fikirlerine. Fikirlerine. İki, Mücahit Erbakan diye orada cenazelerin başında. E, bunların mü, mü, Mücahit... Çünkü er, Erbakan, rahmetli Erbakan ee, cihat olarak görüldü siyaseti. Bakın bu İslami hareketleri birbirinden ayırmak lazım. Hepsini biz alıp her şeyi birbirine çorba yapmakta çok mahir olduğumuz için. Şimdi başka ülkelerdeki İslami hareketleri falan çoğu. Bakarsınız onlar demokrasinin dışında da gelişecekleri için. Yani sonunda işte el-kaideye kadar giden çizgide yol alanlar da var. Ama mesela Erbakan Hoca hiçbir döneminde bakın dört sefer askerlerden sille yedi. Partisi kapatıldı cezaevine girdi. E, i̇stese, hele mesela 28 Şubat'ta istese, başbakan her zamanda, evet. milyonlarca insanı sokağa dökebilirdi. Hiç öyle bir şey olmadı. Ve hiçbir zaman Erbakan'ın ağzından ordunun aleyhinde bir e, tanınlama, evet. suçlama çıkmadı. Bu çok önemli. E, Talebelerinin ağzından orduya, e, ordunun aleyhinde e, laf etmedik gün yok. Şimdi Erbakan bu, talebeleri bu. Yani e, burada tabii çok e, ciddi önemli bir şey var. Dolayısıyla nazlıcak filan tabii <gülüyor> Allah selamet versin. E, yani onların gönlünden geçenleri söylemişler. Hocanın etrafında milli görüş etrafında olan Saadet Partisinin tabanından AKP filan kaymamız tam tersine, tam tersine bir şey iddia ediyorum. AKP'ye şu veya bu şekilde oy vermiş olan insanlar hocanın bu vasiyetini yerine getirebilecek bir manevi sorumluluğun altında hissediyorlar kendilerini. Mesela ben o yürürken de bazıları ile konuştuğumda aynen şunu söyledim. Mesela bir, birkaç böyle yürüdük. Biz dedi Sayın Bakanım AKP'ye oy verdik hep. Yani çok vicdan sıkıntısı içindeyim şu anda. Hocanın arkasından da yürüyoruz dedi. Çok dedi kendimi mahcup hissediyorum. Çünkü hocamızın söyledikleri her şey çıktı ama biz o günün şartları içerisinde maalesef gittik. AKP'ye oy verdik. Ben tabii kurcalamadım artık. Üstüne de gelmedim. Ama bunu o yürürken tesadüfen yanımızda olan tabii samimi böyle benim yaşlarda falan böyle sakalı muhterem iki zat böyle paylaştı. Dolayısıyla ben zannetmiyorum Tam tersine bunun yarattığı duygusal zemin üzerinde e, e, hocanın özellikle ittifak konusundaki bir siyasi vasiyet haline gelmiş olan algılaması da o olan şeyde e, tam tersine e, AKP'nin işinin zor olduğunu düşünüyorum. Sayın Okuyan, e, son olarak efendim şunu da sormak istiyorum. Hep e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşuyoruz doğal olarak da öyle. Çünkü ana muhalefet partisi ve şu anda iktidarın alternatifi olarak elbette görünüyor. Bir taraftan MHP yönelik de bir operasyon olduğunu da söylemek mümkün. Yani örtülü olarak da MHP'yi barajın altında bırakmaya yönelik işte biraz Büyük Birlik Partisi üzerinden yapılmaya çalışılan Büyük Birlik Partisi'ni siz de çok yakından tanışsınız. Tabanda belki böyle bir şey yok ama yöneticiler noktasında özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın etkili olduğu söyleniyor. ...orası kullanılarak MHP'yi baraj altında bırakmaya yönelik bir şey var. Sayın Bahçeli de sanıyorum bunu görmüş olmalı ki... Işte, ...küskünlerle barış, barışmak şeklinde bir takım girişimleri oldu. MHP'yi O da tırnak için bir MHP açılımı yapmaya çalışıyor. Siz her iki parti açısından baktığınızda... ...siyasi olarak şurada şunlar hata yaptı... ...şunlar yapsaydı daha iyi olur dediğiniz şeyler var mı acaba? Yani şimdi tabii şimdi bir gerçek var ben bunu hep paylaşıyorum yani e, e, aslında e, bugün AKP hala birinci parti ise hala hatta tek başına iktidara gelir mi gelmez mi tartışmasının mahtabıysa e, bunun sorumlusu AKP'den ziyade CHP ve MHP'tir yani bu bir gerçek yani, çünkü neden bugüne kadar çok e, seçmenin önüne ciddi yanla bir proje koymadılar evet. ve etkin bir muhalefet gerçekleştirmediler. Dolayısıyla yani bu gerçekten hareket ederek e, ifade etmek istiyorum. CHP'nin de MHP'nin de bir sürü işte yanlışlıkları bu süreci e, içerisinde AKP'ye yaradı. Aslında önlerinde çok ciddi bir şey var. Mesela MHP Me, bir defa MHP ile ilgili barajın altına kalacak falan şeyi bu tamamen bir tezvirat ve kara e, bir propaganda. MHP'ye hiçbir zaman öyle bir noktada değil. Ben geziyorum. Yani bir görev sıkıntısı yok. yok. Tam tersine e, MHP her harikada en kötü ihtimalle 13, 14, 15 alır. Ama önünde %25 almaya kadar önünde geniş bir alan var. Ama e, işte ne bileyim ben CHP ve MHP'de çok fazla da konuşmak istemiyorum. seçimde az bir kaldı ama yani öyle şeyler bazı zaman zaman yapılıyor ki hayret ediyorsunuz ya bu yanlışlık yapılabilir mi? Yani e kötü bir niyet olmadığı yüzde yüz muhakkak. Ona inanıyorum. Ama şimdi karşınızda AKP gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi yani bu, bunlar e, nasıl gole çeviren bu, bir şey var. <gülüyor> bunlar, bunlar Allah bunları özel yaratmış. Evet özel yaratmış bunları yani. Şimdi takdir etmek lazım. Bu, bu sözünüzü açmıyorum ben. Ben, ben hayır, hayır tabii, ama şunu söylüyorum yani şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ı ben aslında takdir ediyorum. 24 saat çalışıyor. 24 saat çalışıyor. E şimdi siz bakın muhalefet liderlerine kaç saat çalışıyorlar? 24 saat çalışıyor. Şimdi beğenmediğimiz 40 bin tane yolu var ama bu gerçeği de göreceğiz. Yani insanlar çalıştığınız vakit, gittiğiniz vakit, anlattığınız vakit bırakın o devletin tabi güçleri, imkanları. Kaymakamı işte valiyi gönderiyor, kömürüz, dağıtıyor, partili. Hepsi tamam. Ama çalışıyor. Şimdi siz alanda olmadığınız vakit alanı kime bırakıyorsunuz? O zaman iktidara. Şimdi burada daha azlanmaları gerekiyor. Ve MHP mesela işte açılım yapıyoruz eski ülkücüler falan dedi. Çok ciddi bir şey kazanım getirmedi orada. Bir toplantı yaptılar. Bir ay propagandası yapıldı. E orada e, yani o, o, o, orada iki üç eski bir tanıdığımız arkadaşın dışında kimse bir şey olmadı. Bir de orada başka bazıların rozet taktığı bazıları bazı arkadaşlarla ilgili ciddi de sorun var. Yani tartışılma konusu. Mesela isime girmeyeyim. Bir arkadaşımız benim de yani ikisi de şimdi vereceğim örnek şey hoş değil ama hani şeyi paylaşmak istiyorum. Yani mesela bir tanesinin askerlikle ilgili geçmişte ciddi sorunu oldu. E şimdi MHP gibi hassasiyeti olan bir tabanda siz askerlik efendim çürük rapor alıyorsunuz, arkasından işte bilmem o iptal ediliyor. Ondan sonra bilmem 43 yaşında siz geliyorsunuz, askerlik yapıyorsunuz. Şimdi bunu nasıl MHP'nin tabanında açıklıyor? Çirsi bunu yani. söyleyin bana. Evet. E, insanlar o zaman Allah Allah diyor, tereddüt etiyor. Mesela. Bir yine eski bakanı aldılar aynı toplantıda. 2006 yılında terörle mücadele kanun tasarısının bazı maddelerinde değişiklik yapan tasarının altında, hükümet tasarısının altında imzası var. Neydi o? Onun 6. maddesinde Abdullah Öcalan'ın affı. Şimdi Abdullah Öcalan'ın affı için altına imza koymuş bir eski sayın bakanı Millet Halkat Partisi iftar vesilesi olarak aldığı vakit, o zaman Yaşar okuyanın kafasında kocaman bir soru işareti geliyor. Yani bu benim soru işaretim meselesi değil. Ben bunu da incitmek istemiyorum kimseye. Ama bunlar tabanda halkın arasında konuşuluyor ve bu yanlışlardan uzaklaşması lazım. CHP'nin CHP, CHP de şimdi hassasiyetleri var. Demin de siz de işte ifade ettiniz CHP'nin kendi bir gerçekten samimi, inançlı, Atatürkçü düşünce sistemini paylaşan, layık konusunda hassasiyeti olan cumhuriyetçi bir bizim bildiğimiz mutatili insanlar. Büyük oy veren kitle. Şimdi bunun katiyen soru işaretlerini karşı karşıya kaldırmaması lazım. Ama şu sıralarda öyle bir endişe var. Bir endişe var maalesef. İşte o da işte algılama önemli. Şimdi ben e, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya CHP yönüslerinin Böyle bir kötü niyet içerisinde olduklarını katiyen düşünmüyorum. Öyle olsa onu da söylerim. Ama öyle bir şey yapıyorsunuz ki mesela bir genel laf lafı bile şimdi çok ciddi CHP'nin tartışılımına yala götürdü. Halbuki orada Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği başka bir şey. Evet. Yani silah bırakacak, PKK tamamen tasfi olacak bilmem ne ondan sonra da ha, tamam ama işte algılama tamam, diyoruz. O, o algılama öyle olmadı. Algılama CHP, yeni CHP diyorsunuz PKK'ya af. Şimdi bunu siz silemezsiniz sonra. İşin doğrusu bu olmadı elde. Mesela Hakikatleri Araştırma Komisyonu diye bir Sayın Genel Başkan Yardımcısı böyle bir ifade etti. E şimdi bu ifade e, ciddi bir tartışmayı beraberinde geldi. Çünkü Hakikatleri Araştırma Komisyonu dediğiniz vakit, 8 sene önce, 9 sene önce PKK'nın Avrupa Konseyi'ni, Avrupa Birliği'ne talepler arasında yer alan bir kelime. E şimdi bunu e, ortaya koyan CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı'nın bir kötü niyet olarak bir başka maksatla koyduğunu düşünmüyorum. Ama onun yerine hakatlarının ortaya çıkması için e, faili meçhul cinayetlerinin ortaya konulması için diye bir cümle sarf et. İşte bir kelime bile fazladan tartışmayı beraberinde getiriyor. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Sizin niyetiniz tamam. Hiç orada bir problemimiz yok. Ama bunu ifade ederken bir kelimenin yanlış kullanılması zaten bu iş böyledir. Yani geçmişte de böyledir. Mesela bir örnek vereyim. 91 seçimde kampanyasında e, Sayın Demirel e, Rize'ye geldi. Rize çok önemliydi. Çünkü o dönem başbakan olan Mesut Yılmaz'ın kendi seçim bölgesi. Hatta Rize'ye iki defa gitti Sayın Demirel. Sırf Rize'yi ve Karadenizlere darbe vurmak için. Ben de bir gün sonra Rize'de anavatan Partisi'nin mitingi var. Ben de o gün Sayın Demirel'i dinliyorum orada. Demirel orada bir espri yaptı. Şimdi biz Ertesi gün de gelecek. Rize'de miting yapıyor. O orada bir espri yaptı. Ya dedi bu dedi işte meclisin hemşeriniz dedi. Ee, dedi ki işte ANAP tek başına iktidara gelecek. Ee, yani dedi hamsi hava çıkarsa dedi. O zaman dedi bunu dedi görür dedi. Bunu dediği anda benim jeton patladı. Sayın Demirel inşallah dinlemiyordur beni. Dedim seni şimdi öptüm. Nitekim o zaman Sayın Yılmaz da İstanbul'daydı o gün. Ertesi gün uçakta gelecekti. Ee, dedim ki efendim yarın konuşacağınız konu bitti. Sizin konuşacağınız bir şey yok. Hamsi'nin kafa çıktığını gösterin. Bunu diyeceksiniz. Fakat tabii Mesut Yılmaz da rizeli olduğu için yani ona anlatmak yani ben de rizeli olduğum için ben de rizeliyim yani onun için rahatsız ediyorum. Bazen jeton bizim biraz epey zorlanırız yani algılamakta. Ve işin şakası bir tarafa ertesi gün geldi Mescid'e bir konuşmayı. Tek bir şey. Kamsi'nin kavağa çıktığını gösterir. İnanın, 2 iki, 2,5 iki puan doğru yola gitmek noktasında olan seçmen bütün sadece Rize değil, bütün Karadeniz evet. i, i, i, Karadenizli seçmen yani İzmir'deki, Antalya'daki, Adana'daki dahil tak bu tarafa döndü. Bir söz. Bir söz. Siyaset böyle bir şey. Tabii, bir söz. Mesela o orada o yanlış yaptı Sayın Demirel ama aynı Sayın Demirel o seçimde bir laf etti iki iki buçuk bak sosyal demokrat seçmenden oy aldı. Neydi? Ödünç oy. Neydi? Bana ödünç oy. Bana bir seferlik ödünç oy verin. Ya oyun ödüncü mü olur? Verdik gitti. Ama ben o zaman akamayarıştırma yaptırdım. İki ila üç puan arasında kendini sosyal demokrat diye tanımlayan seçmenin Demirel'e anahtan kurtulalım diye. Bak dikkat edin. Yani anahtan bıktık sekiz senedir işte Kurtağ'ın bir oy vereceğini gördüm. Ben bunu yine mesut anlatamadım ama sonra da çıktı ki aşağı yukarı 2,5 puan yaklaşık 2. Dolayısıyla CHP ve MHP'nin genel başkanları, sayın genel başkanları başta olduğumuzu, genel mekiz verencilerinin, milletvekillerinin bundan sonraki sürece çok daha ağzından yani çıkan her lafın karşı taraf çünkü inanılmaz bir şey. Yani, bir şey. yani inanılmaz. Yani AKP falan dediğiniz şey... Allah'ın aklına gelmeyen şeyi oraya taşa tövbe yarabbi. Yani bu deha deyin veya başka şey deyin, tanımlamayı yapamıyorum. E tabi medya gücü de var. Ya şey de hepsi tabi. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım ama ben sonuçta yani 12 Haziran seçimlerinde bu yorgun ve dinciliği kullanan, aslında dine en büyük zararı veren sahte demokratlıkla işte bir yere kadar gelen demokrasiyi kendi hedefleri için araç olarak kullanan bu iktidarın o akşam yüzünün morarabileceğini düşünüyorum. Sayın Okuyan çok, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Hakikaten bir deneyimli siyasetçi olarak bu bir takım kamuoyu anketleri de olumsuz fotoğraflar çizse de siz 12 Haziran'da, yani 13 Haziran'da, 12, 13 Haziran sabahında bambaşka bir Türkiye'nin olacağını e, söylüyorsunuz. E, göreceğiz. Çok çok teşekkürler. Değerlendirmeniz için sağ olun. Sevgili dinleyenler, haftaya yeni günden başlıklarıyla görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Eğne